Evet sayfa 36'da mezhebi muhtarı Hanefiye başlığı birinci nazariye hüsün emrin medlulüdür bir şey hüsün olduğu için olunmuştur. yani iyilik Emrin delalet ettiği şeydir. Dolayısıyla bir şey iyi olduğu için emrolmuştur. Bakın bu farka dikkat edin. Eşaride Şari'in emri olmadıkça iyi bilinemezdi. Dolayısıyla Şari emrettiği için iyiydi. Hanefiler ne diyor? Hüsn emredilen şeyin iyi olduğuna delalet eder. Yani iyilik kötülük emredilen şeydedir. Dolayısıyla bir şey iyi olduğu için Şari onu emreder dedi. Hüsün aklidir ki Hanefiye'nin şeyi. Şimdi köşeli parantezle bu cümleyi açıklıyor yazar. Birinci nazariye ehli itizalin kabul ettiği nazariyenin aynıdır. Dolayısıyla bu Hanefilerin birinci nazariyesi Mutezle'nin kabul ettiği nazariyenin aynısıdır. Medlulde ehli itizal ile beraberdir. Fakat delilleri ayrı olabilir Edilleyi sabıkadan delili evvel ve salis usulü hanefiye muayyir değildir. Yani daha önce mutezilenin deliller olarak saydığımız birinci ve üçüncü delil hanefilerin dayanaklarına dayandıkları usullere aykırı değildir. Hatta delili salisi iğrât eden Ebu Mansur el Matürididir. Fakat delili sani usulü Hanefiyeye mugayirdir. Fakat e, ikinci delil, Mutezle'nin e, ikinci delili Hanefilerin delillerine aykırıdır. Mezhebi muhtar tabirinden anlaşılıyor ki burada beyan edeceğimiz mezhep, yani mezhep demek görüş demek tabi. Maturidiyye mezhebi değildir. Maturidiyenin görüşü değildir. Hanefiye mezhebi de değildir. Hanefi mezhebi de değildirmiş. Belki akvali Hanefiyye'den ''Racih ve muhtar olan kavildir.'' Yani Hanefilerin görüşlerinden tercihe en şayan olan ve tercih edilen görüştür. Bu kavil Eğimme-i Hanefiyye'den Kadi Ebu Zeyd et Etdebbusi vefatı 430 ve Fahrül İslam El Pezlevi vefatı 482'nin kavilleridir.'' görüşleridir. Sadrü Şeria 747'de vefat etmiş. Tavzih de Sadrü Şeria'nın usul kitabıdır bu Tavzih. Şemsüddin El Fenari 834 Fusulül Bedâyi'de. Bu da Molla Fenari'nin Fusulül Bedâyi isimli kitabı. Molla Hüsrev 886 Mirat'ta Bu da Mirâtül Usul. Molla Hüsev'in usul kitabı. İbni Kemal Paşa 940 Tahir-i Tenkih'de, Tahir-i Tenkih Kemal Paşa'nın kitabıdır. Bu reyi ihtiyar etmişlerdir. Bu görüşü tercih etmişlerdir diyor. Köşeli parantez bitti. Şimdi tekrar birinci nazariyeyi açıklamaya devam ediyor. Bu mezhep sahipleri eşariye ve mutezilenin akval ve arasına nazar edip mutezileyi fırkayı müttediadır diyerek reddetmedikleri gibi. Eşariyeyi de fırkayı sünniyedir diyerek diyerek kabul etmemişlerdir. Ancak aklın izzi ni'am olduğunu, yani nimetlerin en yücesi olduğunu ve mesalihi din ve dünyayı marifet için bir alet idi günü anlamışlar. Yani aklın izzi ni'am nimetlerin en büyüğü olduğunu ve din ve dünya daha faydalı olan işleri bilmek için bir alet olduğunu anlamışlar ve Mutezile'nin re'yine muvafık olarak, uygun olarak Şer varit olmasa bile bazı efalin hüsün ve gubhu aklen malum olabileceğine zahip olmuşlardır. Şeriat gelmese bile bazı hususları akıl kavrayabilir görüşünde olmuşlardır. Şimdi köşeli parantezde yazar burayı açıklıyor. Hanefiye'nin bir kısmı kaliliği. Eşariye ile. bir az bir kısmı eşariye ile. Bir kısmı azimi de marifeti ilahiyenin vacip olmasında mutezile iledir. Yani ile beraberdir. Fakat şerai'in aklen vacip olduğuna, şeriatların aklen zorunlu olduğuna, şerai de aklın hakim olduğuna kail olan ve bu hususta mutezile ile uyuşan bir hanefi yoktur. Dolayısıyla Şeriatların aklen vacip olduğuna ve aklın şeriat üzerinde hakim olduğu görüşünde olan bir hanefi yoktur. Kerramiye gibi bazı ehli iptida'ın hanefi olması yani kerramiye gibi bazı bid'at fırkalarının fıkıhta hanefi olması aslen değildir. Belki ilhak itibariye itibariyledir. Yani aslında onlar Hanefi değil ama Hanefilere katıyorlar onları. İkinci nazariye. Hüsün ve kubuhta hakim şerdir. Hanefilerin ikinci nazariyesi. Mutezler'in ikinci nazariyesi neydi? Hakim akıl idi. Hanefiye'ye göre ise şerdir. Hakim olan şerdir. Akıl değildir. Tabiri ahar ile diğer bir deyişle muhsan ve mukbah, mucip, muhrim şerdir. Yani dolayısıyla iyi belirleyen de kötülüğü belirleyen de emredici olan da yasaklayıcı olan da şeriattır. Akıl değildir. Şimdi köşeli parantezde açıklıyor. Bu nazariye eşariyenin kabul ettiği nazariyenin aynıdır. Eşariye de böyle düşünüyordu nazariyesini. Burada eşariye ile medlulde birleştikleri halde delilde ayrılıyorlar. Yani delillendirme hususunda birleşmişler ama delillendirme şekilleri kullandıkları deliller farklı. Eşariyenin ikinci nazariyeyi kabul etmesi zaruri idi. Çünkü akıl müdrik olmazsa bir tarikil evla hakim olmayacak idi. Eğer akıl müdrik idrak edici olmazsa evleviyetle hakim de olamaz idi. E, bu sebeple eşariyenin ikinci nazariyesi nedir? Akıl bunları kavrayamaz. Bunları şer bildirir. Mezhebi muhtarı hanefiyece böyle değildir. Hanefiler böyle, bunu böyle kabul etmezler. Bu mezhebe göre akıl müdriktir. Akıl idrak edicidir. Artık hakim olamayacağının sebebi delili ayrıdır. Akıl müdriktir ama hakim olamamasının sebebi şer bildirmedikçe aklın kavrayamaması değildir. Zaten birinci nazariyede ne diyor hanefiler? Akıl Şer olmasa bile bilebilir diyor idi. Peki bunun delili nedir? Cenabı Hak hakimi mutlaktır. Mutlak hakim Allah'tır. Üzerinde hiçbir hakim, hiçbir mucip yoktur. Hiçbir vacip kılıcı yoktur Allah'tan başka. Cenabı Hakk'a hiçbir şey vacip olmaz. Ki burada da mutezleden ayrıldı. Mutezle aslahı yaratmak Allah'a vaciptir diyorduk. Hiçbir e, e, olamaz akıl onda hakim değildir. Yani akıl Allah üzerinde hakim olamaz. Efali ibadın halıkı da Cenabı ı Hak'tır. Kulların fiillerini yaratan da Allah'tır. Ama bu tezle ne diyordu? Kul kendi fiilinin halıkıdır diyordu. Şimdi bunu köşeli parantezle açıklıyor. Bu delil usulü ehli sünnete mübtenidir. Ehli sünnetin asıllarına dayanır bu delil. Nazariyedir fakat ilmi kelamda müberhendir. Bu bir teoridir fakat kelam ilminde delillendirilmiştir. müberhen burhan, delillerin en güçlüsüdür. Burhanla ispatlanmıştır diyor. Devam ediyor. Bazısını hüsün ve bazısını da kabih kılmıştır. Kim bunu yapan? Allah. Cenabı Bari'nin her kaziyede bir hükmü muayyeni vardır. Bak bu önemli. Her meydana gelen hadisede Allah'ın belirlenmiş bir hükmü vardır. Her kaziyeyi hayır veya şer, nafi veya muzır, husun veya tabi kılmıştır. Yani her konuda yani kulların işlediği hiçbir fiil yoktur ki Allah'ın onun hakkında bir hükmü olmasın. Dolayısıyla kulların işlediği fiilleri iyi ya da kötü hayır veya şer, efendim faydalı veya zararlı kılan Allah'tır o yaratıcı mutlak yaratıcı o olduğu için. Binaenaleyh cenab Cenabı Hak'tan başka hüsün veya tabih kılan hiçbir şey yoktur. Elbette insan aklıyla iyiyi kötüyü belirler. Eşyanın aslında iyilik kötülük vardır ama onları iyi olarak yaratan veya kötü olarak yaratan kimdir? Allah'tır. İşte bu noktada hem mutezleden ayrılıyor Hanefiler hem eşariyeden ayrılıyor. E, i̇kinci delillerin ''Akıl fil vaki bir aleti idraktır idrak edici alettir. Fakat bir nefsihi acizdir.'' Fakat aslında kendi başına acizdir. Çünkü deliller olmazsa akıl yürümez. Aklın sağlıklı yürümesi delillere bağlıdır. Mesela bizler bir konuda aklımızla nasıl hareket edeceğimizi, planımızı yaparken eldeki mevcut durumları göz önüne alarak plan yapıyoruz. Yani mesela biz niye dersimizi saat 3-4 arası yapıyoruz? Yani bunun yapmamızı belirleyen ölçü şer mi? Değil ama eldeki deliller var. E, gündüzcü normal eğitim alanların dersi üçte bitiyor. Akşam eğitimi alanların dersi de dörtte başlıyor. Biz derslerle çakışmaması için ve öğrencilerin bundan mağdur kalmaması için bu bir saatlik boşlukta bu dersi yapıyoruz. Aklımızla buna karar verdik ama deliller bizi bu şekilde hareket etmeye zorladı. Yani akıl 3 ve 4'te yapılması gerektiğini biz aklımızdan keşfettik ama bunu eldeki delillere de baksak o deliller bize 3 ve 4 arasında bu dersi yapabilirsiniz diyor zaten. Değil mi? Evet. Zira alet fail olmaksızın bir şey işleyemez. Bir alet o aleti kullanan olmaksızın bir şey yapamaz. Şimdi köşeli parantezle bu cümleyi açıklıyor. mutezile Alet ile faili tefrik edemiyor, ayıramıyor. Filvaki gerçekten de fail nasıl lazım ise alet de öylece lazımdır. İkisi de gerekli bir alet de lazım, aleti kullanacak kimse de lazım. Fakat bunlar ayrı ayrı şeylerdir. Alet ile fail aynı şey değildir. Akıl ile aklı kullanan aynı değildir. Akıl insanda aklı kullanan kim? İnsan. Akıl eşittir insan mı? İnsan eşittir akıl mı? Diyemeyiz. Mesela udun sesini işitiyoruz. Bu sesi kim çıkarıyor? Ut mu? Udi mi? Udun sesini duyuyoruz. Bu sesi kim çıkarıyor? Ut mu? Udu çalan mı? Her halde ut değildir. Ses uddan çıkıyor ama sesi çıkaran udu çalandır. Zira ut alettir. Bir nefsihi acizdir. Sesi çıkaran Udidir. Yani Ud'u şuraya koyun ses çıkmaz ondan. O, o bir alet ama kendisini çalmaya gücü yetmez ona. Ud'i Ud üzerinde hakimdir. Ud'u çalan Ud üzerinde hakimdir. Şu kadar ki Ud olmasa Ud'i sesi çıkaramaz. Bu sefer de alet de lazım. Ud'u kaldırırsanız u, Ud çalan adam nereden ses çıkaracak çıkaramaz. Bunun gibi akıl da bir alettir. Bir nefsihi idrak edemez. Akıl müdriktir, idrak edişidir ama tek başına idrak edemez. Cenab-ı Hak akıl vasıtasıyla idrakı halkedir. İdrak da Allah'ın bir yaratmasıdır dolayısıyla. Evet müdrik olan akıldır ama akıldaki idrak kabiliyetini gene Allah yaratmıştır. Bu da mutezleden ayrıldığı nokta. Tekrar maddeyi delille açıklamaya devam ediyor. Artık akıl alel itlak yani gerek şer varit olsun. Ve gerek şer varit olmasın nasıl hakim olur? Yani şer olsa da olmasa da akıl hakimdir diyemezsiniz. Yani bu mutezdenin görüşünün yanlışlığını ispatlamış oldu. Köşeli parantezde şimdi bu cümleyi açıklıyor. Hakimi şehir İbn-i Sina 428'de vefat etmiştir. i̇bn Sina'dan tırnak içerisine veriyor. Akıl, ubudiyeti, fehm ve idrak etmek için verilmiş bir alettir. Akıl, kulluğu anlamak ve idrak etmek için verilmiş bir alettir. Yoksa emri rububiyette tasarruf için değil, yoksa kulluk üzerinde tasarrufta bulunsun diye değil kulluk nasıl yapılması gerektiğini kulluk yapması gerektiğini akıl anlar, nasıl yapılması gerektiğini yolları öğretildiği biçimde akıl o yolları takip eder. Kavli nakl oluyor. Bu görüş İbn Sina'dan nakl olunuyor. Molla Hüseyin İbn Sina'dan bu kavli naklettikten sonra tırnak içinde veriyor. Akla temessükü iltizam eden ve nakle itibar etmeyen bir kavmin reisi Aklı idraka alet kılmıyor da kendilerini ashabı adil ve tevhid adliden mutezile alel itlak aklı hakim kılıyor. i̇bn Sina mutezleden çok daha fazla aklı kullanan ve önder olan bir kimse olmakla beraber şeriat üzerinde ve Allah üzerinde aklı hakim kılmıyor da kendilerini adalet ve tevhid sıfatıyla sıfatlandıran mutezile aklı Allah üzerine de hakim kılıyor. İşte burası... Şayani taaccüptür. Burası hayrete değer bir şeydir diyor. Bu Mollahüsev'in görüşü tırnakı kapattı diyor. Hatta daha ileri giderek mutezilenin burayı işreke, işraka kariptir diyor. Yani şirke yakındır diyor da pek ziyade tezyif ediyor. Yani onu aşağılıyor. Köşeli parantez bitti. Akıl bir nefsihi bir şey mucip olamadığı gibi... Bir nefsihi eşyanın hüsün ve kubuhunu da anlayamaz. Akıl tek başına bir şey vacip kılıcı olamadığı gibi yine tek başına bir şeyin iyi veya kötülüğünü anlayamaz. Eşyada iyilik kötülük vardır ama akıl tek başına yine bunları anlayamaz. Ancak akla tariki idrak irae olunur ise o zaman akla onu iyiyi ve kötüyü kavrama yolu gösterilirse... Akıl idrak eder, onu kavrar. Dolayısıyla şeriatın burada fonksiyonu nedir? İyi kötüyü belirlemek değildir. İyi kötüyü Allah yaratmıştır. Kul aklıyla iyi kötüyü bilebilir, bazılarını bilebilir. Ancak bilmesine rağmen yapamayabilir. Şeriat ne yapar? İyi kötüyü yapmanın yollarını gösterir. Cenabı Bari adeti ilahiyenin ceryanı üzerine akla bazısını bilâ kesb. Kazanma olmaksızın ve bazısını nazarı sahih akibinde dikkatli bir inceleme neticesinde neticeye ilim hasıl etmek suretiyle bilkesp ve bazısını bade vurudu şer bildirir. Demek ki üç şekilde akıl iyiyi kötüyü idrak edebiliyor. Birisini herhangi bir çalışma ve kazanma olmaksızın iyiyi kötüyü bilebiliyor bazı iyi ve kötüleri. Bazılarını bir doğru bir bakış açısıyla bilebiliyor ve bazıında şeriatla bildirilmiş oluyor. Demek ki şeriatın temel fonksiyonu iyi kötüyü bildirmek değil. Akıl iyi kötüyü bilebiliyor. Bazısını doğrudan biliyor, bazısını inceleme yoluyla biliyor. Ama bir kısım iyi ve kötü var ki onları akıl kavrayamıyor. Bunu şeriat bildiriyor. Nitekim akıl sıtkı nafi ile faydalı doğru ile Kiz bir muzurun zararlı yalanın hüsn ve kubhunu bile kesp. Faydalı doğru ile zararlı yalanın iyi veya kötü olduğunu herhangi bir gayret olmaksızın ve sıtkı muzır ile kiz bir nafihin kubh veya hüsnünü bil kesp. Doğru zararlı doğrunun ve faydalı yalanın iyi veya kötü olduğunu çalışarak araştırarak şer varit olmasa bile Yine Cenabı Hakk'ın bildirmesiyle idrak eder. Şervarit yani aklın idrakında bildirmeyi gene cenab hakkı Hakk'a bağladı. Çünkü idrak yollarını gösteren kim? Allah'tır. Şeriat olmasa bile. Burada mutlak yaratıcı anlamında bahsediyor. Şimdi köşeli parantezde bu cümleyi açıklıyor. Keza marifeti ilahiye, marifeti ilahiyeye nazar, nebiyi ol akvalinde tasdik, bütün Görüşlerinde onaylama nebinin mucizatına nazar gibi hüsün olan eşyayı şer varit olmasa bile yine akıl idrak eder. Şer olmasa bile akıl nebi olduğunu bildiği bir kimsenin doğrulanması gerektiğini kabul eder. Yani şeriat bu peygamberi doğrulayın dese bile akıl peygamberi kabul etmedikten sonra akıl peygamberi kabul etmedikten sonra o bir işlem yapamaz. Ama aklıyla peygamberi kabul ediyorsa, evet bu peygamberdir diyorsa yine akıl ona ne diyor? Bu peygamberse sen bunu doğrulayacaksın diyor. Doğrulamayı da akıl kabul ediyor. Şer peygamberi doğrulamayı emretmese bile akıl Çünkü sen doğrulamadığın doğrudur, sözleri doğrudur, eylemleri doğrudur demediğin bir adamı peygamber olarak zaten kabul edemez. Evet şimdi devam ediyor. Ve şer'in ekseri ahkamı gibi, şeriatın pek çok hükümleri gibi... Bazı umuru haseneyi de bade vurudu şer idrak eder. Bazı e, güzel işleri de şeriatın e, çoğunluk ahkamında olduğu gibi bazı güzel işleri de şurut varit olduktan şeriat geldikten sonra akıl kavrayabilir. Yani mesela herhalde ibadetler falan diyecek. Köreşeli parantezde açıklıyor. Nitekim namazın yalnız kıyamdan ibaret olmayıp kıraat ve rükû ve sucud ve kaidenin de erkanından olması, savmın Ramazan'da muhtıraatı selaseden imsak olması yani yenilmesi yasak olan üç şeyden uzak durmak olması savmın gibi bazı umuru haseneyi şervarit olmasa akıl idrak edemez. Yani namazın güzel olduğunu şeriat bildirmezse Orucun Ramazan ayında tutulması gerektiğini ve orucun işte o yeme içmek cinsel münasebetten uzak durmak olduğunu şeriat bildirmezse akıl bunları bilemez. Fakat şer varit olduktan sonra bunların hüsn olduğunu izrak eder. Bunların güzel olduğunu neyle biliyoruz? Şeriat bildirdiği için biliyoruz. Üçüncü nazariye, Hanefilerin tercih ettiği görüşün üçüncüsü. Akıl müdrik, şer hakimdir. Akıl aleti fehmi hitap olduğu gibi hakim de değildir. Akıl idrak edicidir, şeriat hakimdir. Akıl şer'in hitabını anlama aleti olduğu için hakim değildir. Köşeli parantezde açıklıyor. Üçüncü nazariyeyi ayrıca beyana hacet yok ise de, ayrıca açıklamaya gerek yok ise de, meselenin daha ziyade tenevvür ve tevazuhu için, Tenevvür aydınlanma, tevazu açıklık kazanması için ayrıca beyan olunmuştur. Aklın müdrik, şer'in hakim olduğu yukarıda ispat olunduğundan ayrıca edille iradına hacet yoktur. Ayrıca deliller sıralamaya gerek yoktur. Şimdi geldik mezhebi sahibi mizan, mizan sahibinin görüşü. Bu mizan... Herhalde Alaaddin Es-semerkandi olması lazım ama mizan isimli pek çok kitap var. Bakalım kimi kastediyor okudukça göreceğiz. Hükema-i Cedide'nin eklektizm dedikleri intihabiye mesleği eslav veya muasirinin usulü muhtelefesini tehlif en ziyade hakikate temas eden arayı intihap etmekten ibarettir. En fazla hakikate temas eden görüşleri seçmekten ibarettir. Bu eklektisizm seçicilik demek. Şimdi dolayısıyla Hükemai Cedide'nin yani yeni filozofların eklektisizm dedikleri intihabiye mesleği yani seçicilik mesleği eslaf geçmiş selefler veya muasirinin veya çağdaş felsefecilerin Usulü muhtelefesini telif edip çeşitli yöntemlerini birleştirip en fazla hakikate temas eden görüşleri seçmekten ibarettir. Bu meslek evvela İskenderiye'de Eflatun ve Fisagorus mezheplerinin telifiyle zuhura gelmiş idi. Roma'da Çiçeron tarafından ihtimaliye ve revakiye mesleklerinin telifiyle yani birleştirilmesiyle revaç buldu. Bizde de intihabiye mesleği vardır. Bırak-ı mütekelliminden Neccariye fırkasının mezhebi, usuliyundan sahibi mizanın mezhebi, intihabiye mezhebidir. Sahibi mizanın ismi keşfi i Zünun'un beyanına göre Ala-uddin şems Nazar, Ebubekir Bekir Muhammed bin Ahmet Es-Semerkandî El Hanefi el usulidir. Evet bu meşhur Hanefi usulcü Alaaddin es-Semerkandi Mizanul Usul telif ettiği kitabıdır. Mizanul Usul sahibi yani Alaaddin es-Semerkandi'nin görüşlerini Hüsün Kubuh meselesindeki görüşlerini ki bunun da eklektisizm'e dayalı olduğunu söylüyor. Sahibi Mizan Şemsün Nazar Ebubekir es-Semerkandi akıl ile fehm olunan yerlerde mutezile mezhebini, akıl ile anlaşılan yerlerde mutezile mezhebini ve akıl ile idrak olunamayan yerlerde eşariye mezhebini akılla idrak edemediği yerlerde de eşarilerin görüşlerini kabul ve tercih etmiştir. Yani seçicilik diye ya, eklektisizim veya burada nasıl demişti ona intikabiye. Ne yaptı? Akılla idrak olunabilen yerlerde mutezilerin görüşünü, akılla idrak olunamayan yerlerde de eşarinin görüşünü almış. Binaenaleyh iman Aslı ibadat yani ibadetlerin asılları ki köşeli parantezde açıklıyor. Salat, zekat gibi ki salat ibadatın bedeninin aslı. Zekat da ibadatın bedeninin aslıdır. Bedenle yapılan ibadetlerin aslıdır. Aslında burada ikinci kısmı bedeniye değil maliye olması lazım. Tamam mı yazım hatası var orada maliyenin aslı. Şekli ibadat akıl ile mücrik değildir. İbadetlerin şekillerini akılla kavrayamayız. Mesela salat-ı zuhrun dörde ve salat-ı fecrin ikiye kasrı akıl ile müdrik değildir. Öğlen namazının dört, sabah namazının niye iki olduğunu biz akıl kavrayamayız. Binan Binaenaleyh iman, aslı ibadat, adil yani adalet, ihsan, güzellik gibi aklın hüsnünü idrak edeceği şeylerde hüsnü emrin medlulüdür. Aklın güzelliğini kavrayabileceği şeylerde emredilen şeyin güzelliğine delalet eder akıl. Bunu da köşeli parantezle açıklıyor. Kafi olmayakı, gizli kalmasın ki ashabı hanefiyeden aklın mucib bir nefsihi olduğuna kail olan hiçbir fert yoktur. Hanefilerden aklın tek başına vacip kılıcı olduğunu söyleyen bir hanefi yoktur. Sahibi da mutezilenin dediği gibi akla mucib bir nefsihi demez Belki olsa olsa Ebu Mansur Irakiye'nin dediği gibi der. Yani Ebu Mansur'un dediği gibi der. Zaten Ebu Mansur'un dediği gibi demesi lazım. Semerkant geleneğini oluşturan Ebu Mansur el Matüredi'dir. Nitekim yukarıda zikrolunmuştur. Fakat Molla Hüsrev'in kelamından sahibi mizan mezhebinin de mutezile mezhebi gibi aklın mucip olduğunu iltizam ettiği zahir oluyor. Fakat Molla Hüsrev'in Kitabında sahibi mizanla ilgili görüşlere baktığımız zaman sanki onun da mutezile gibi aklın tek başına vacip kılıcı olduğu anlaşılıyor. Nitekim buhşi İzmir'i buna tembih ediyor. Yani İzmir'i buna işaret ediyor. Evet şimdi tekrar Semerkandi'nin görüşlerine geldi. Ekseri ahkamı ı şer'iye gibi, şer'i hükümlerin çoğu gibi, aklın hüsnünü idrak etmeyeceği şeylerde hüsnü emrin, mucibidir. Şimdi akıl hüsnünü idrak edebileceği şeylerde hüsnün medlulüdür, onu gösterir. Hüsnünü idrak edemeyecek, güzelliğini anlayamayacağı şeylerde de nedir? O emredilen şeyin güzelliğini gerektirir. Binaenaleyh hüsnü emrin hem mucibi ve hem de medlülüdür. O halde bir şeyin güzel olduğunun akıl hem mucibi hem de onun medlulu yol gösterenidir. Hüsün mefhum olan şeyde, hüsn anlaşılan şeyde emrin medlulu, gayri mefhum olan şeyde emrin mucibidir. Akılla güzelliği kavranan şeyde o işin yol göstericisi medlulu, akılla kavranamayan şeyde de onun gerektiricisidir akıl. Semereyi i Hilaf. Bu Alaaddin Semerkandinin görüşleri bitti. Şimdi bu... İhtilaftan veya bu anlaşmazlıktan ortaya çıkan ürün, meyve. Bunu açıklıyor yazar. Hilaf muhalefet etmek demektir. Hilaf karşı çıkmak demektir. Herhangi fırka olursa olsun aralarında vaki olan ihtilafın bir semeresi olacaktır. Bir ürünü olacaktır. Semeresi olmayan ihtilafın adi gürültüden farkı yoktur. Ehli ilim ancak keşfi hakayık için münazaa eder. Adi gürültülere tenezzül etmez. Semereyi hilafı bulmaksızın akval ve aray-ı muhtelifeyi anlamak kabil olamaz. Dolayısıyla bu ihtilafın, anlaşmazlığın ortaya çıkarttığı ürünü kavramaksızın bu görüşleri sadece ezberlemekten bir fayda hasıl olmaz. Peki bu mutezle böyle dedi, eşariye böyle dedi, Hanefiler şunu tercih etti falan. E ne oldu? İşte onun ürünü veriyor hilaf. Bir de usulü fıkıh şubesinden bir ilmin ismidir hilaf. Usulü fıkın bir alt dalıdır. Biliyorsunuz İzmirli'nin ilm hilaf diye kitabı var. Biz de onu sadeleştirdik günümüz Türkçesiyle ifade edecek biçimde yayınladık. Ona bahsediyor. Ilmi hilaf istimbad olunan bir hükmü şer'i'yi herhangi bir şekilde delillerden çıkarılan şer'i bir hükmü muhalifinin hedminden muhafaza için ona karşı gelenlerin saldırısından korumak için edillerin ahvarini bildirir. Delillerin durumunu bildirir. Bizim diyarımızda bu ilmi celilin ismi hemen unutulma derecesine gelmiştir. Bizim memleketimizde ilmi hilaf unutulma derecesine gelmiştir. Hatta bu ilmi hilafın başında da bunu yazar. Bu unutulmasın diye ben bu kitabı yazdım diyor. İlmi hilaf mezhebi muhtardan şüpheyi derd. Tercih edilen mezhepten vaki olacak şüpheleri kovar. Bilakis mezhebi muhalife şüphe ika eder. Karşıt olunan görüşe de şüphe katar. İlmi hilafa intisap, ilmi hilafa bağlanmak, eğinmeyi sahire mezahibini bilmeye müte mütevakkif olduğundan yani ilmi hilafla uğraşıyorsanız diğer mezheplerin imamlarının görüşlerini de bilmeniz gerekir. Evvel ve ahir erbabı pek azdır. Dolayısıyla sadece kendi mezhebini bilmen yetmez ilmi hilaf için. Karşıdaki mezhebin görüşünü de bilmen gerekir. Dolayısıyla da ilmi hilafla uğraşanlar pek azdır. Usulü fıkha istimbatı ahkam için nasıl ihtiyaç var ise nasıl ki hükümleri çıkarabilmek için usulü fıkha ihtiyaç var ise ahkamı mustambitayı muhalifin tarafından hedbolunmasından muhafaza için istimbad edilmiş usulü fıkıh kanalıyla istinbat edilmiş fıkıh kanalıyla istinbat edilmiş hükümleri karşıt görüşte olanların saldırısından korumak için de ilmi hilafa öylece ihtiyaç vardır. İlmi hilafın vazığı emme-i hanefiyeden kadı ebu zeyd et debusi 432'de vefat etmiştir. ilmi hilafı ortaya koyan hanefi imamı kadı ebu zeyd et debusi'dir. Teesisün nazarı metbudur Usulü fıkhın diğer bir şubesi de ilmi cedeldir. Bunun da vazığı eğinmeyi hanefiyeden Fahru'l İslam pezdevidir. 482'de vefat etmiş. Yukarıda beyan olunan mezhebi muhtarı hanefiye işte bu iki imam-ı usulinin kavlidir. Yani biz hanefilerin tercih ettiği görüş dediğimiz şey kadı ed et ile fahrül İslam pezdevinin görüşleridir dedi. Yani şimdi burada usulü fıkıhla önemli, ilgili önemli e, açıklama yaptı. Bir kere usulü fıkıhla ilgili iki ilmi tanıttı bize. Bir hilaf ilmi, ilmi hilaf bir de cedel ilmi. Bu ikisini de ortaya koyan hanefiler olduğunu gördük. Şimdi bu yukarıdan beri Hüsn Kubuk konusundaki farklı görüşlerden ne elde edeceğimizi söylüyor. Oraya açıklamaya geçti. Bu şimdiye kadar okuduğumuz yer köşeli parantezdeydi. Beynel eyme vaki olan ihtilafın semeresi Sabi'yi akil ile kendisine daveti nebi bali olmayan şahsın imanında zahir olur. Akil olan çocuk ile kendisine şeriat iman ulaşmamış adamın imanı durumunda ortaya çıkar. Eşariye'ye göre Sabi'yi akilin imanı sahih değildir. Akıllı çocuğun imanı sahip değildir Eşariye'ye göre. Şimdi bu ihtilafın semeresini ortaya çıkartmak için bu iki kişiyi göz önünde tutacağız. Akıllı olmakla beraber bir çocukun imanı Eşariye'ye göre geçerli değildir. Niçin? Çünkü ona şer ulaşmadı. Devam ediyorum. Zira akıl müdrik olmadığından aklına itibar yoktur. Akıl kendisini idrak edici olmadığına göre... Çocuğun aklına da itibar edemezsiniz. Sabi'yi akil hakkında da hitap varid olmamıştır. Dolayısıyla akıllı bile olsa çocuk mükellefiyet bulu olmadığı için mükellefiyet sorumluluğu olmadığına göre hitap ona ulaşmış kabul edilemez. Yani küçük çocuğun dini ve imanı şeye eşariye göre yoktur yani öyle bir makbul imanı yoktur. Binaenaleyh sabi'yi akilin imanı Sabi'yi gayri akilin imanı gibi sahih değildir. Akıllı bir çocuğun imanı, akılsız bir çocuğun imanı gibi sahih değildir. Mu'tezile'ye, şimdi bu eşariyenin yaklaşımı. Mu'tezile'ye ve Ebu Mansur el-Matüridi ile Meşayih-i Irak'tan birçoğuna göre Sabi'yi akil iman ile mükelleftir. Akıllı çocuk iman etmek zorundadır. Üzerine iman vaciptir. Bu bir zorunluluk. Zira marifetullahın Vücubuna hükmeden akıldır. Çünkü Allah'ı bilmenin zorunluluğuna ne hükmeder? Akıl hükmeder. Şu kadar ki mutezileye göre akıl bizzat muciptir. Mutezileye göre bu çocuk akıllı olduğuna göre onun aklı Allah'ı bilmek zorundadır. Yani onu bilmek zorunda kılan ne? Aklıdır mutezileye göre. Ebu Mansur el-Maturidi ile Meşayih-i Iraka göre akıl hitabi ilahi gibi icab ilahiyi muarreftir. Tıpkı Allah'ın hitabında olduğu gibi Allah'ın varlığını zorunlamak kılmakta tarif edicidir akıl. Muarreftir, belirler. Yani aklıyla çocuk Allah'ın varlığını idrak etmesi nedir? Akıllı ona tarif eder. Ama onu zorunlu değildir yani. mezhebi muhtarı Hanefiye'ye göre, Hanefilerin tercih ettiği görüşe göre, sabi akil akile akıllı çocuğa iman vacip değildir. İman etmek zorunda değildir. Fakat imanı muteberdir. Fakat iman ediyor ise bu imanı da geçerlidir. Zira akıl müdriktir, idrak edicidir. Fakat hakim değildir. Hanefilerin tercih ettiği görüş bu. Şimdi köşeli parantezler bu söylediklerini açıklıyorum. Sahibi keşf der ki, sahibi keşf sanıyorum şeydir keşfül esrardır burada o da pezdevidir. Sahibi Keşf der ki Ebu Mansur Maturidi ve Meşayih-i Irak'ın mezhebi sahih değildir. Maturidi'nin ve Irak hocalarının görüşleri doğru değildir diyor Keşf sahibi. Şimdi Pezdevi Keşfül Esrar olabilir dedik ama Pezdevi de Maturidi'dir yani. Başkası da olabilir bu. Zira Sabi'ye imanı vacip kılmak zevahir-i nususa ve zevahiri rivayata muhaliftir. Dolayısıyla küçük akıllı çocuğa imanı zorunlu kılmak nasların zahirine ve hadislerin zahirine rivayat dediği bu aykırıdır. İntihâ demiş. E, Reva İbni Mace şimdi bir hadis verecek herhalde. Reva İbni Mace an seyyidina an Ali bin Ebi Talib. kerremallahu ve cehu. Hazreti Ali'den ibni Mace şu hadisi naklediyor. İnne Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem gâle. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ref rufi al kalemu anis saghiri. Çocuktan kalem kaldırıldı. Yani onun yapıp etmelerine günah veya sevap yazılmaz demektir. Ve anil mecnuni ve deliden kaldırıldı. Ve anil naimi ve uyuyandan kaldırıldı. Bunların yapıp etmelerine günah yok yani. Tamam mı? E tabi burada sevap olmadığını da anlıyoruz rüfiâ dediğine göre. Ve gâle seyyidina Ali, di seyyidina Ömer ibni'l-Hattab radiyallahu anhüma. Hazreti Ali Hazreti Ömer'e şöyle dedi. Elem ta'lem bilmez misin ki? Ennel galeme rüfiân selasetin Talem üç kişiden kaldırılmıştır. Anil mecnuhun hatta yufiğa. Akıllanana kadar deliden. Ve anis sabi hatta yudrike. Yuluğa erene kadar çocuk. Ve anil naim. Hatta yesteygaza uyanana kadar uyuyandan kalem kaldırılmıştır. Keza fil Buhari vel Ayni. Buhari'de de ve Buhari'nin şerhi Ayni'de de böyle geçiyor. Fakat Ebu Mansur el Maturidi ile Meşayih-i Irak bu hadisi şerifi şerai'e hamlediyorlar. Bu hadisi şerifi şeriatların sorumluluğunun kaldırıldığı şeklinde yorumluyorlar. İmam ettiğinin kifayede nakline göre akıl ile imanın vücubu İmam-ı Azam Ebu Hanife'den rivayet olunmuştur. Ruiyet demiş ama yanlış yazılmış olur. Rivayet olunmuştur. Yani akıl ile iman bir kimsede akıl varsa imanı da zorunlu olarak etmek durumunda olduğu Ebu Hanife'den naklonmuştur. Biliyorsunuz Ebu Hanife biz fıkıh imamı olarak biliriz ama kelamda da e, otoritedir yani. Zekerel Hakim Fil Munteka Hakim Munteka isimli kitabında Hakim Ennaysa buyuruyor olabilir Munteka'nın yazarı e, o herhalde. An Ebi Yusuf Ebu Yusuf'tan ve Anil İmam o da Ebu Hanife'den Ennehu Gale şöyle dediğini nakleder. La özre li ahadin fil cehli Cehalette hiçbir kimsenin özrü mazereti yoktur. Bi halikihi yaratıcısına karşı Lima yaramin halgı semawativel ardı gökleri ve yeri yaratan yaratıcısına karşı ve halqa nefsahu ve kendisini yaratan ve sayiri halqa rabbahu yani Rabbinin diğer yani gökleri ve yeri kendisini ve diğer mahlukatı yaratan Rabbinin karşısında tamam mı? Yaratıcısını bilmemek hususunda hiçbir kimsenin özrü yoktur. Ee, yanlış okuduk ama çevirisi şu anda doğru. İmmâ fiş şerâyi şeriatlara gelince fe <gülüyor> ma'zûrun bunda özür vardır. Özürlülük söz konusudur. Hatta yegûm aleyhin hücceti herhangi bir hususta delil ortaya çıkınca ya kadar mazeret geçerlidir. Kim diyor bunu? Ebu Hanife'nin görüşü. şahik Cebel'de dağın tepesinde veya darı harpte veya bu gibi yerlerde bulunup da kendisine daveti nebi bali olmayan eşhasa gelince. Şimdi çocuğun durumuyla ilgili görüşleri anladık. Şimdi kendisine şeriat ulaşmamış kimsenin durumuna gelince bunlara da eşariyeye göre iman vacip değildir. Kendisine şeriat tebliğ olunmayan toplumlar iman etmek zorunda değildir. Dolayısıyla eşariye nasıl anlıyor o ayeti? Biz korkutucu göndermediğimiz kavme edici değildiriz'i. Yani bazı kavimlere korkutucu gönderilmemiş olabilir. Dolayısıyla onların bir mükellefiyeti, sorumluluğu yoktur. Tamam mı? Eşariye'nin anlayışı bu. Hatta şirk itikad etse bile mazurdur. Hatta bu toplum bunlar müşrik de olsalar mazurdur. Çünkü kendilerine peygamber şeriat gelmemiştir. Çünkü akıl, kable vurudu şer, hüsnü iman ve kubuhu şirki müşrik değildir. Çünkü şeriat gelmeden önce akıl imanın güzel olduğunu, şirkin kötü olduğunu bilmez, idrak edemez ariyelim görüşü anlatılır mı? Bu buna usulde hazır ve ibaha konusu deniyor. Şeriat varit olmadan önceki toplumların durumu. Yani bunlara bir mükellefiyet var mı? Yani bunlarda da yasak veya mübah kısmı var mı tartışmasıdır. Bizim usulü fıkıh derslerimizde bununla ilgili 810 sayfalık bir şeyimiz var. Oradan okuyabilirsiniz. Şimdi köşeli parantezle Eş'ari'nin bu görüşünü açıklıyor yazar. İmam Şafii'nin mezhebi de Eşhariye mezebi gibidir. Nitekim İmam-ı müşarun ileyhe, müşarun ileyhe işaret olunan demektir. Yani ismi geçen anlamında anlayabilirsiniz. Nitekim İmam-ı müşarun ileyhe göre kendilerine daveti nebi bali olmayan akvam, kendilerine peygamberin daveti ulaşmayan kavimler, kablet da've Müslimin tarafından katil olunsa Kendilerine İslam daveti tebliğ edilmeden Müslümanlar tarafından öldürülseler demlerini tazmin ederler. Onların kanlarının diyetlerini öderler. Eğim-i Hanefiye'ye göre tazmini dima lazım gelmez. Hanefilere göre bunlara kendilerine dini tebliğ etmeden öldürülen kavimler için diyet ödenmek gerekmez. Çünkü her ne kadar kablet, dave, katil, haram ise de çünkü her ne kadar daveti tebliğ onlara ulaştırmadan, dini onlara tebliğ etmeden onları öldürmek haram ise de zamana sebep değildir, tazmin sebebi değildir. Keza fil keş keşfil esrarda da böyle geçiyor diyor. Tekrar şimdi döndüm aynı kendisine şeriat ulaşmamış kimse hususunda mutezlerinin görüşünü söylüyor. Mutezile ve Ebu Mansur el-Ma'turi diye ve meşayih-i Irak'tan birçoğuna göre kendine daveti nebi bali olmayan kimse iman ile mükelleftir. Kendisine peygamberin daveti ulaşmayan kimse iman etmek sorumluluğundadır. Bu ne demek? Eğer iman etmemişse cehenneme gidecek. Üzerine iman vaciptir. İman ve şirkten gafil olsa yani ne iman etmiş olsa da ne de müşrik olsa dar ukbada ahirette muazzap olur azaba müstahak olur zira akıl muhsin ve mukbittir çünkü akıl iyiyi ve kötüyü kavrar hakimdir dolayısıyla da iyi ve kötüyü kavramada akıl yeterlidir imanın iyi olduğunu yani bir burada eserden müessire gidiş diye felsefede öğretilmişlerdi kozmoloji delilidir yani bir yerde eser var ise o eseri yapan da vardır. Dolayısıyla akıl sahibi insan yapılmış bir şeyi görürse onu yapanı kavrar. E, kendisine şeriat ulaşmayan insanlar da dünyanın var olduğunu görüyorlar, idrak ediyorlarsa onun bir yaratıcısı olması gerektiğini anlamaları gerekir diye sorumludur. Mezhebi muhtarı Hanefiye'ye göre, Hanefilerin tercih ettiği görüşe göre kendisine daveti nebi bali olmayan kimse... Kendisine peygamberin daveti ulaşmayan kimse. iman ile mükellef değildir. Üzerine iman vacip değildir. İman etmeleri gerekmez. Hanefilerin tercih ettiği görüşe göre gerekmez. Ama matüridiye göre gerekir. Halbuki hanefi de matüridi de hanefidir değil mi? Köşeli parantezde açıklayacak. Zira vücudu. Sabi'den sakıt olur ise eğer imanın zorunluluğu çocuktan kalkar ise kendi kendisine daveti nebi bali olmayan kimseden de sakıt olur. Hanefilerin anlayışını açıklıyor. Çünkü cehil bazen sukutu ibadatta baya sabiilik yani. Bilmemezlik bazen ibadetlerin düşmesinde çocukluk, sabiilik mül mülhik olur. Çocukluğa bağlıdır. Yani çocuk ibadet etmesi gerektiğini bilmez. Nitekim sabiden sabiiden ibadat sakıt olduğu gibi çocuktan ibadet etme mükellefiyeti yok, değil mi? Daru harbde Müslüman olan kimse hicret etmeyip ibadatı bilmese, Daru harbde yaşasa, Müslüman olsa manların beldesine hicret etmese ve ibadet etmesi gerektiğini bilmese ondan da ibadat sakıt olur ondan da ibadet düşer. Nasıl ki cehil sukut ibadatta sabaya mulhik olur ise nasıl ki bilmemezlik ibadetlerin düşmemesinde çocukluğa katılır ise vücub istidlalin sukutunda da sabaya mulhik olur dolayısıyla akıl yürüterek ibadetin olması gerektiği hususunda da bir kendisine şeriat ulaşmamış bir kimsenin ibadet sorumluluğu olmaz. Keza mirat mirat Mollah bu şu kitabıydı. Orada da böyle geçiyor.